Evet, yine karşınızdayız. Can Tombil ve bendiniz Ömer Madra. Merhabalar. Özdal'la da beraber bu bölümü de yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi parklara İstanbul'un çeşitli parklarına ve hatta Türkiye'nin çeşitli şehirlerinin parklarına da yayılma eğilimi gösteren. Evet şu... Ankara'da başlamış bile. Ankara'da devam ediyormuş. Parklarda insanlar bir araya gelme ama bir taraftan da polis müdahalesi de aynı şekilde Ankara'da görülmüş. Dün Kenedi Caddesi'ne polisin gösterişleri. Evet terçilerim... Park'ta 400 kişinin toplanması sadece halbuki yani parklarda toplananlara niye müdahale edildiğini anlayamıyoruz ama Gezi Parkı eylemcileri Kuğulu Park'tan Kennedy Caddesi'ne doğru harekete geçince Çevik Kuvvet ekipleri de TOMA denen toplumsal müdahale araçlarından tank gibi herkesin artık bildiği açılımını yapmaya lüzum yok ama olsun bir kere daha söyledim. O araçlardan sıktığı tazikli suyla müdahale ettiği haberi vardı. Bir de İzmir'de Gezi çadırlarına polis saldırısından bahsetmiştik çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı görülmüştü. Sivil polislerin elinde polis yeleği ve ellerinde sadece Job varmış bu sefer. Bir ha, üzerlerinde şey varmış polis yazan kıyafetler varmış o yelekleri var galiba. Evet onu dedim işte evet. Yani polis yeleği ama onun dışında diğer, diğer günlerdekinden biraz farklı. Orada da İzmir'de 14 gözaltı 3 İl, İzmir değil yalnız 3 ilde yapılmış. İzmir, Ankara ve Tunceli'de 15 ayrı de operasyon düzenlendi. MKP ve TKP ML üyesi olduğu söylenen bunlara karşı yapılmış bir operasyon var. Evet ama dün en trajik olay Yeniköy'de yaşandı. Yeniköy'de bir araya gelen insanlar, Yeniköy Parkı'nda bir araya gelen insanlar bir anda ortaya çıkan e İnsanlar tarafından ırkçı sloganlar ve tekbir sesleriyle beraber saldırıya uğramışlar. İstanbul Yeniköy Parkı'nda meydana geliyor bu. Ve foruma muhtar Engin Cevahiroğlu'nun öncülüğündeki kişilerin saldırdığından bahsediliyor. Ve aralarında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu söylenen 150-200 kişilik arasında değişen kişiye 10-15 kişilik grup ellerinde Bıçaklarla bir anda gelmişler oraya ve saldırmışlar ve böyle bir yaralıların olduğundan bahsediliyordu. Bir linç guruğundan bahsediyor. Linç Nereden alıyorsun bu abi? Bu Sendika da var, t 24te de var, Milliyet'in internet sitesinde de var. Yani birçok yerde Doğan Haber Ajansı'nda da görebilmek mümkün. Biri ağır iki kişinin yaralandığı öne sürülmüş. Detayları gün içerisinde belli olacaktır fakat yani şeyden bahsediliyor. Twitter'da, Twitter üzerinden sosyal medya üzerinden bu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra. Ee, nasıl yaptık nasıl ettik tarzında tweet atan yani böyle mesajlar atan insanların varlığından bahsediliyordu madem önleyici caydırıcı şeyler önlemler alınmayacak alınacak ve etik bir açıdan soruşturmaları da tabi tutulacak sosyal medya buradan galiba Başlanabilir gayet insanlar nasıl yaptık nasıl ettik tarzında tweetler atmaya başlamışlar ee, ve kimlikleri de belli kimlik bilgileri de belli aynen burada olduğu gibi yani internet sitesinden görüldüğü gibi. Bazı dillerde vigilante diye tabir edilen yani polisle derin devletle de bağlantıları her zaman olmuş olan örgütlenmiş sağ e, linç grupları bahsediyoruz. Evet haberleşmeye Sadece. herhangi bir şekilde yapıyoruz. E Gruplar arasında haberleşme ya da neyin nerede olduğunu, polisin nerede olduğunu bahseden Ankara'daki grup gür, e, insanların ya da İzmir'de sosyal medya üzerinden bilgilerini paylaşan insanların gözaltına alındığının haberlerini vermiştik. Şimdi daha farklı bir boyuta taşınıyor bu. Yaptığı saldırıyı üstlenen, Yeniköy'deki saldırıyı üstlenen insanlar buradan e, bir, bir mesaj atıyorlar e, sosyal medya üzerinden. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde de bu insanlara madem sosyal medya bu kadar... Denetlenebilir bir yer haline gelmek istiyor. Bu insanların kimliği ortaya çıkacak mı? Yasal bir yaptırımı uğrayacaklar mı? Hep beraber göreceğiz. Biz de önümüzdeki günlerde aktarmaya peki, devam edeceğiz. Bu galiba. konuda bu son çok. Olur mu ya 200 kişiye? Dikkat kişi çekici, ya. çarpıcı bir haber bu gerçekten. Bu konuda peki Twitter üzerinden şeyin açıklamaları olmuştur herhalde. Ya henüz onlara da baktım. Destek mesajları. Hayır ya. Hüseyin abinin mutluluğu. Sürekli Twitter'ı çok kullanıyordu ya İstanbul valisi. Yani özellikle gezi parkı olaylarının direnişinin başladığı günlerde gençleri buluşmaya çağırıyordu. Anlayıştık, aranızda bulunmak istiyorum sosyal medyadaki... böcek sesleri, arı seslerinin duyulduğu, çiçek kokularının geçtiği yer. O tweetleri unuttun mu? Hayır, ben sosyal medyadaki samimiliğine hiçbir zaman inanmamıştım. Vali Mutlu'nun gerçek hayatta farklı olabilir ama kokoreç yiyelim, ıhlamur içelim dedikten bir gün sonra müdahaleyi gerçekleştirmesi de zaten kendimin haklı olduğunu bana inandırdı. ...böyle bir durum var. Ona bakmadım. Yani Ama hiçbir bir açıklama yok. Bir açıklama da yok. Ama tehlikeli. 200 kişi... ...aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu... ...150-200 kadar insana... ...saldıran bir güruhtan bahsediyoruz. Ellerinde bıçaklarla yaralanan insanlardan Kaç bahsediyoruz. Kaç kişi gözaltına alınmış? Öyle bir bilgi yok. bilgi yok. Ama nasıl yaptık diye... ...nisbet yaparcasına internetten paylaşım yapan... ...insanların kimlik bilgileri var. Evet. Bir... ...ilginç... Haberde şeydi, bu çok üzerinde duracağız. Şimdi bu Topçu Kışlası'nın şehir müzesi olmasıyla ilgili önerileri de vardı ya, başbakanın tek kişi olarak, tek adam olarak açıklamalar yapıp, oraya ne yapacağımıza karar vermedik Gezi Parkı'nda. Ama şehir müzesi, AVM'de olmayabilir, alışveriş Merkezi de şehir müzesi olabilir deniyordu sanki. Tamamen kendisinin karar verebileceği bir UNESCO'nun e, bir oyunu geldi aklıma şimdi. Ker şarkıcı. absürt tiyatro oynuyoruz ya birden konudan konuya evet. atladığım için kusura bakılmasın karısı kocasına söylüyor. Sen istesen baş onbaşı bir de olurdun diyordu. ...böyle bir şey var... ...her şeyin başı olma durumları var... ...neyse... Ee, ...Facebook kanalıyla... ...gelen bir duyuru var... ...şahane bir fotoğrafı var... ...Haydarpaşa garının... ...ve Haydarpaşa... ...Topçu Kışlası... ...Şehir Müzesi yerine... ...Haydarpaşa Şehir Müzesi'ni... takdimimdir diyor... ...gerçekten bundan daha muhteşem... ...bir şehir müzesi olabilecek... ...bir bina düşünmek... Zor geliyor evet. bana. Suay Aksoy'la e, Şehir Müzeleri e, Birliği Başkanı Suay Aksoy'la konuşmuştuk ama itiraf edelim ki bizim de aklımıza bu soruyu sormak gelmemişti. Gene kolektif akıl, ortak akıl buna da olağanüstü yaratıcılıkta bir çözüm. Hem de çok e, uygulanabilir Heyukalade bir şey. Müzeye bundan daha uygun bir şey. binada düşünmek zor. Neden aklıma gelmedi diye saçım başımı yolmak işten değil. Yolmam işten değil ama tebrik ediyorum bunu yol şey yapanlara. Bu metin bize Pervin Tan'dan ulaştı. Ona da teşekkür ederiz. Cahilliğimi mazur görün. Otel, yapıl Otel mi yapılacaktı şimdi Haydarpaşa? Bilmiyorum. Garanın olduğu yere. Ama müze yapılmasının fevkalade bir fikir olduğu düşüncesindeyim. Hı hı. Evet galiba başka bir haber yoksa şeye geçebiliriz. Yok, yani Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmaya başladı artık düzenlenen forumlar. İstanbul'da birçok yerde var. Ankara'da yavaş yavaş başlıyor. İzmir'de de aynı şekilde haberleri geldiği müddetçe iletmeye başlayacağız. Forumların nasıl geçtiğini. Ee, bir de Yeniköy'deki bu saldırı var. Kadınlara evet. ve çocuklara yapılan saldırı var. Biz de şimdi zaten dün yaptığımız kayıtlardan açık dergide dinlediğimiz kayıtlardan bu. ...halk forumunda neler oluyor... ...halk forumlarında... ...onlara ilişkin gözlemleri aktaracağız... ...önce Sona Ertekin'le... ...konuştuk dün... ...sonra da Ezgi Aktaş'la... ...yapılmış kısa bir mülakat... ...yayınlayacağız... ...Sona Ertekin hem bir önceki gece ve ondan önceki gece iki gece park Yörücü parkındaki park forumuna katılma fırsatını bulmuş onun üzerine Yoğurtçu parkı halk forumundan izlenimler veriyor her şeyin akışkan insanların değiştiğini kemik bir kadro olmadığını siz söylüyor ve siz de bir ucundan tutabilirsiniz diyor zaten dün de o bir başka forumun şeyini günün sözü olarak vermiştik biz. Açılış e, cümlesini. Yani burada dünyanın en güzel eylemi için toplandık. E, dünyayı değiştirmek için buradayız. E, hepimiz farklıyız. Birbirimizi dinliyoruz demişlerdi. Şimdi Yoğurtçu Parkı Halk Forumundan Sonu Ertekin'in izlenimleri. Evet Soner Ertekin şu anda bizlerle beraber. Telefon attığımızda daha doğrusu. akşamdan akşamlar sonra. Merhaba İksel. Merhaba, sona hoş geldin programı. Merhaba, merhaba. Evet, Yoğurcu Parkı'ndasın. İki akşamda ilk akşam beraberdik zaten. Ee, i̇lk başta insanlar gelip tam böyle bir ne yapacaklarını bilemiyor o haldelerde. Forumun kendi kültürü de kendi kendiliğinden oluşuyor. Çünkü baştan dayatılmış şeyler de e, nasıl söyleyeyim, kurallar, direktifler de yok aynı zamanda ama... ...dün biz orada olamadık. Aktarır mısın, nasıl gelişti her şey, nasıl bir kalabalık var Kadıköy civarında?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 evet ee, dolayısıyla hı. insanlar çok daha rahat birlerini duyabildiler hı hı. Ee, çok güzel bir katılım vardı ve de çok güzel mesajlar verildi evet notların vardır illaki biz mesela mesela şeyden bahsettik Üsküdar'la bir telefon e, bağlantısı yaptık Şimdi, evet dinledim. evet bir yandan da hani e, farklı mesela Üsküdar'ın Haydar Paşa'daymış mesela yan yana gelmesi söz konusuyken aynı zamanda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 Geçersiz oyların çok hmm, evet. önemli bir etkisi var. Dolayısıyla evet. insanları bu konuda bilgilenirken sadece kullanılmayan oylar kullanılsa ve geçersiz oylar geçerli kullanılsa...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 Evet. Zilenmek de... paylaşmaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> ve de herkesin kendi yüreğindeki şarkıyla dans etmesidir. Bakalım nereye götürecek bizi bugünden. <gülüyor> Sağol sona. Görüşürüz yakın zamanda. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Baba. Kolay gelsin. Sağol. Hoşçakalın. Evet dün Soner Tekin'le Açık Dergi'den İlk Sen ve Gözde'nin yaptığı mülakatı izledik. Ve park... Yani park forumları bu halk hareketinin adaptasyon gücü ve yaratıcılığının barışçıl niyetlerinin de bir simgesi diyor sonra yazdığı bir yazıda da... <gülüyor> ...dün gece parktaki bir konuşmacının dediği gibi hükümet güçleri parkı dağıttık diyorlar. Evet haklılar artık her yerdeyiz. Duran adamlar dün forumda öğrendiğim iskele çıkışlarında insanlara sarılan kucaklacılar... Bisikletle meydanlarda dönenler, plazalarda, sanayilerde jilet gibi kılıklarıyla duran adam ve duran kadınlar, emek sinemasının sokağında kitap okuyanlar, Haydarpaşa'da piyano çalanlar. yaydan çıktı her yerde izlemiş ki çok iyi ifade edilmiş bir şey. Ve teknik bir konu olarak da park forumlarını bir protesto alanına olarak görmemek gerektiğini, fikir alışverişi için bir platform olarak korumak gerektiğini düşünüyorum diyor. Bir de Üsküdar'daki bir e, e, toplanma vardı. Onu da Ezgi Aktaş konuştu dün gene. Ona biraz kulak verelim şimdi de. Öncelikle Üsküdar'dayız. Ezgi Aktaş bizlerle beraber. İyi akşamlar Ezgi. Ee, i̇yi akşamlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş, Hoş geldin. Geldin. Merhaba.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 Üsküdar'a gelirsek Üsküdar'da dün gece ilk defa bir forum yapıldı Doğancılar Parkı'nda. Üsküdar enteresan bir kitleye sahip yani yaşayanlara sahip bir ilçe. Hem muhafazakarlar var hem sol görüşlü insanlar var hem hiçbir siyasi görüşe kendini hissetmeyen insanlar var. Evet. Bu anlamda ben Üsküdar'daki forumları çok önemsiyordum. O yüzden gidip katıldım ve dinledim.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 Katıköy'e çok yakındayız, yakındayız. Bu iki semtte zaten Üsküdar'ın kendisi başlı başına kentsel dönüşümlerine en fazla etkilenecek semtlerden biri. Hı hı. Bu çevreye baktığımız zaman burada önemli bir dayanışmanın ağı kurulması gerekiyor. Evet Üsküdar'da özellikle bu üç alan için yakın iletişim halinde olma, İstanbul'un geneliyle de dayanışma halinde bulunma kararı alındı. Evet. Yani böyle bir görüş konuşuldu daha doğrusu. Hı hı. Evet yaklaşık 30 küsur, 35 sanırım en son sayı parkta olduğu gibi de bunun aslında sürekli ve sürerli bir forma dönüşmesi durumu da var. Her akşam 9 itibariyle sanırım Doğancılar Parkı'nda buluşulacak bundan sonra değil mi? Evet doğru. Peki. Çok teşekkürler Ezgi, aktardıkların ee, için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler ben, diliyorum. Peki. Görüşmek üzere. Çok sağ ol, Görüşürüz. İyi günler. Sağ ol. Evet. Önce sonra Ertekin'le, sonra da Ezgi Aktaş'la önce Yurtçu Park Halk Forumundan izlenimler. Hem arkasından da Üsküdar'da Doğancılar e, Parkı'ndan ...Ezgi Aktaş'ın izlenimlerini aktardık... ...programımızı da tamamladık... ...bütün bu söyleşiler... ...bu yayınlar... ...açıkradio.com.tr... ...ya da açıkradio.com... ...internet sitesinde de... ...günü gününe yayınlanmasına çalışılıyor... ...büyük bir gayret gösteriyor arkadaşlarımız da... ...podcast olarak söylenebilen... ...tıklayarak... ...daha önce kaçırmış olduklarınız... ...gözden kaçırmış olduklarınız... Ya da tekrar dinlemek istediğiniz şeyler varsa onlara girip izleyebilirsiniz. Büyük bir gazete gibi, Gezi Parkı gazetesi gibi de çalışan bir web mekanı var orada. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Gezi Parkı